Öykülerimiz, öykülerimiz. Alakeyik Bahar güneşi kırmızı kayalar üstüne düşer. Ak bulutlar döner yücesinde. Kırmızı kayaların dibini yeşil atlar örtmüştür. Türlü çiçeklerle açar, kokusu yayılır havaya. En güzel geyik avı baharda yapılır. Bir yüce dağın düzlüğünde sürüyle geyikler yayılır. Ürkek geyikler. İnsan kokusu almasınlar. Bir çatırtı duymasınlar. Boynuzlarını dikip uçarlar. Geyik avı zordu. Atiklik ister. Gençlik ister. Ölkümüz böyle. Güzellikleri baharında taşıyan toroslarda geçer. Toroslarda geçer ya. Çukurun bitip... Tepelerin başladığı, güneyin bitip, güneydoğunun başladığı kesiminde torosların. Gavur dağları derler buradaki toroslara. Düz ovayı geçip Antep-Maraş yolunu tutanlar bu dağlardan geçmek zorundadır. Zorundadır ya, geç geçebilirsen. Mübarek dağ değil, zulüm kalesi sanki. Alttan bakarsın sipsivri bir tepe. Sağına soluna bakarsın dağ. ...kıvrım kıvrım gavur dağının tepesine tırmanmak zorundasındır. Ey oğul, gel vazgeç şu geyik avından. Yuva yıkanın yuvası olmaz, iflah olmazsın. sonu iyi gelmez. Gel vazgeç. Bak, baban da bu yüzden iflah olmadı. Ne yapacaksın bunca geyik postunu? Yüreğim razı değil. Atalar geyik avı tekin değil demişler. Bugün olmazsa yarın bir iş gelir geyik avlayanın başına. Kurbanın olam oğul. Terk et bu işi. Ana bu son olacak. Bir daha söz olsun geyik avına gitmek yok. Ol, ol. Madem ki inat ediyorsun. Bari yavru geyiklere, yavrulu geyiklere kurşun atma. Yuvalarını yıkma. Öksüz koma. Bir yandan anası, bir yandan nişanlısı Zeynep. Ne kadar yalvarır yakarırsa da boş. Caydıramazlar Halil'i geyik havından. Her seferinde son diyerek yine bildiğini okur. Hele iyi bir av yapıp yüklendi mi sırtına geyikleri, bir de kınalı kekikleri değmeyin keyfine. Köyün orta yerinde bir ateş yakarlar. Bir ateş ki dumanı gökleri tutar. Ne zamanki alev biter, köz olur odun, atarlar geyikleri üstüne. Bir şenlik şöyle bir hay hay, bir vay vay karışır gider birbirine. Tüm köylü birlik olup çevirir ateşin etrafını. Güle eğlene yel her geyik etlerini. Bravo arkadaş. Şu koca çukur da yoktur senin gibi. Zeynep sana helal olsun. İyi avcı olduğun ondan belli. Doğru diyorsun. En büyük avım Nazlı Ceylanım Zeynep'tir. Halil dal gibi bir genç. Bir atıcı ki. İşi gücü geyikler Halil'in. Sırtlandığı mı tüfeğini omzuna? Ver elini gavur dağları. Bir gün beş gün olsa neyse ne Bir hafta on beş gün dağda kaldığı oluyor Halilim. Gün olur dağ bayır dolaşır da bir tek geyik vuramaz Hele bir ala geyik var ki aman aman Ne zaman ki bu ala geyik çıkar karşısına O gün hiçbir av yapamaz Ala geyik dersen bir başka geyik Kurnaz, çevik, canlı kanlı bir geyik bu ala geyik Çıkar bir kayanın başına Gel beni bur der gibi döş verir Halil'e Halil yatar sipere Tam nişan alır Gez göz arpacık demeye kalmadan Geyik kayıp Kayalardan kayalara sıplar da Sonunda kaybolur gider alageyik Halil fellik fellik kovalar alageyik Ama bir türlü yakalayamaz Peri midir cin midir bu geyik Yoksa bana uyar mıdır acaba Anamın dediği gibi Tekin değil bu iş Terk etsen mi Avcılığı bırakmayı düşünüyor ya Al tutkusu kormu tüpeğini duvara alsın. Ala geyin tekin olmadığına inanır aslında. İnanır ya. Rastladığı zaman da kovup kovalamaktan geri durmaz. Önündeki kayadan kaybedip... ...arkadaki kayada görünce ala geyiği... ...iyice inanır onun tekin olmadığına. Zeynep'in yalvarmalarına en çok böyle anlarda ansır. Hele bir düğün olsun bırakırım alı. Zaten bu geyikler tuhaf yaratıklar. Anlamadım gitti... Günlerden bir gün Halil yine tüfeği omzunda atının sırtında tırmanmış kayaları. Bir de ne görsün? tam karşısındaki kayanın üstünde duruyor alagil. Yanında da bir yavru. Bir yavru ki boynuzları çıkmamış. Tüyleri pırıl pırıl acemi, ürkek. Halil dar atmış kendini alttan aşağı. Siperlemiş kayayı. Basmış tetiğe. Yavru debelenmeye başlamış. ...tüfeğini ala geyiğe çevirmiş. Ala geyik zıplayıp yok olmuş. Halil sırtlanmış yavru geyiği... ...dönmüş göğüne. Anayı yavrudan ayıran iflah olmaz. Bu son olsun. Vazgeç oğul. Böyle deme ana. Benim içimde dağlandı ama... Bunun üstüne Halil epey bir zaman ava gitmemiş. Ta ki düğün gecesine de. Davullar zurnalar eşliğinde... Düğün yaptığı geceye kadar tüfeğine el sürmemiştir. Gözü, gönlü de dağlardadır aslında. Kulakları geyik sesindir. İlk özlemi Zeynep'ine kavuşmak, ikincisi de geyik alır. Bu iki özlem öylesine karışır ki bazen koparıp atamaz birbirinden. Halil sırtında yumruklarla gelin odasını. Zeynep telli duvayla ayakta beklemektedir Halil'i. Zeynep'im Zeynep'im ne güzel olmuşsun Şükür Mevlam'a kavuştuk Zeynep'im Kör şeytan Kör gözüne lanet kulaklarımda geyik sesi Bu ses Allah'ım yardım et Üç günlük yoldan duysam tanırım bayağı geyik sesi bu Zeynep şimdi gelirim Dışarı çıkmam gereği Halil sesin peşinden çıkar dışarı. Telli duvaklı Zeynep gelini içeride bırakır. Ses onu gavur dağına çeker. Halil çıkar gavur dağına bir de ne görsün. Ala geyik çıkmış kayanın üstüne bakıyor. Bir de alaylı bakıyor ki Halil'e. Nişanlar tüfeğini tam tetiğe basacak fırlayıverir ala geyik. Kayıp. Sonra yeniden sesi gelir yakından. Varır bakar yine ala karşısındadır. ...yumulur sipere basar tetiğe... ...üç bir yanı uçurum... ...gözü kararır Halil'in... ...uçurum görecek halde değildi ...Halil'de bir heyecan bir sevinç... ...hem Zeynep'e kavuştum ...hem de ava... ...sıtlayıp ala geyiği götüreyim Zeynep'ime... ...bir koşu yönelir... ...tam yanına varır... ...ala geyik fırlar aya... ...fırlamasıyla da çifteyi sallaması... ...bir olur Halil'e... ...tüfek bir yandan... ...Halil bir yandan boylar uçurumun dibini. Üstüm... ...üç kabak boyu... ...cam gibi düz kabaklık. Aşağım dibi başı belli olmayan bir uçurum. Kurtuluşum yok gayri. Ah sayın hepim. Ah ana. Ana. Halil'im gelirim dedi gelmedi. Duvara baktım tüfeği yok. Bekledim bekledim gelmedi. İçimde bir sıkıntı var. Neredeyse gün ağracak. Ah deli. ...gecesi güvey kalır mı dışarıda? Mutlak başına bir iş geldi. Barın gidin sadıçlar... ...arayın oğlumu gavur dağlarında. Köy gençleriyle... ...aldu Zeynep... ...Halil'in düştüğü uçurumun... ...kenarına ulaştıklarında... ...Halil'in sesi bir inilti gibi... ...geliyordu uçurumun dibinden. Bir zaman ne yapsak da... ...Halil'i kurtarsak dediler ama... ...inilti kesilmişti. ...inilti kesilince... ...Zeynep bir alduvana bakar... ...bir de uçurumun dibinde yatan Halil'e... ...sensiz dünya haram bana der... ...bırakır kendini Halil'in yattığı uçurumun dibine... ...o gün bugün... ...bir ses gelir kayalıklarda... ...uğuldar... ...uğuldar da bir türkü olur... ...bu ses... ...geyik avına tövbeler eden... Halil'in yanık sesidir der duyanlar. İki sevgilinin can verdiği uçurumun dibinde, her yılın ilkbaharında, aynı günlerde, tam seher vakti tam geri ağrırken, iki tek çiçek açar. Bu çiçeğin biri kırmızı, duvak renginde, öteki mavi açar. Tam çiçekler boylanıp birbirine kavuşacakken, ötelerden bir geyik uçarak gelir. Çiçekleri yer. Bu her yıl böyle sürer gider. Çiçekler kavuşamaz birbirine. Anam anam anam anam dik çekti beni kendi dağına aman aman. Tövbeler, tövbesi geyik avına, aman aman. Tövbeler, tövbesi geyik avına, aman aman. Siz gidin kardeşler kaldım bura. Kaldım aman, aman, aman, Radyo için uyarlayan Benhar Saroğlu, anlatan Kaan Özdemir, seslendirenler Halil, Talha Bora Öge, Halil'in annesi Canan Özacun, söylü Erol Eren, Mehmet Güler, Zeynep. Canan Özacun Prodüksiyon Serhat Karasu Oğuz Sivre Yöneten Ferman Karaçam Ben giderken Karidi ah, aman, aman Ben giderken Kayabaşı Karidi ah, aman, aman.